294. konu, Dumre bin Ebul İz, veya İbnül İz, hicret etmesi, müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla savaşanlar bir olmazlar, Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle, evlerinde, oturanlardan üstün kılmıştır, bununla beraber Allah ikisine de cenneti vadetmiştir, ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir, Nisa, 4 suresi 95, ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret etmeyip de Mekke'de kalanlar bundan hicret etmemeye ruhsat çıkardılar. Fakat sonunda şu ayeti kerime indi, şüphesiz ki melekler, ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onları susturmak için, ne halde idiniz, diye sordular. Onlar, biz yeryüzünde zayıf kimselerdik, cevabını verirler. Bunun üzerine melekler, Allah'ın arzı geniş değil miydi, onda hicret etseydiniz ya, derler. İşte bunların yeri cehennemdir, o ne kötü bir dönüş yeridir. Nisa, 4 suresi 97, bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, artık bizim için başka seçenek yoktur, dediler. Ama daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar, hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar bundan müstesnadır. Allah'ın bunları atfetmesi umulur, Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Nisa, 4 suresi 98-99, ila Beni Leis kabilesinden iki gözü kör, fakat zengin birisi olan Dumre bin Ebul, veya İbnül İz bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendisine, gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam, çünkü malım ve kölelerim vardır, dedi ve adamlarına, beni bir deveye bindiriniz, diye emretti, onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde vefat etti. Onu oraya defnettiler. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret maksadıyla evinden çıkar da yolda kendisine ölüm yetişirse muhakkak ki onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir. Nisa 4. suresi 100 Cündü Boğlu Dumre hicret niyetiyle evinden çıktı ve aile efradına beni bir deveye bindiriniz, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygambere götürünüz dedi. Fakat Hazreti Peygambere kavuşamadan yolda öldü. Bunun üzerine Nisa suresinin 100.